Efendim böylece Mü'minun suresine geldik. Mü'minun suresinin ilk 10 ayetini de okuyup inşallah arkadaşlarımızın yani Kagem'deki arkadaşlarımızın pek haberi yok ama ben Temmuz sonunda yani Kurban Bayramı öncesinde bu derslere bir ara vermeyi düşünüyorum artık. İnşallah Eylül'de de duanızı beklerim. Küçük kızımın doğumu için yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Allah yolları kapatmazsa Rabbim. Ona, orada çünkü tek başına ona yardım etmem lazım. Ee, en büyük yardımcımız Allah'tır da bize de iş düşüyor tabii. Duanızı beklerim. Efendim e, Kasım'ın ortası gibi döneceğim. E, artık Kasım'da diyelim e, başlarız tekrar. Öyle düşünüyorum şu anda. Efendim e, dolayısıyla bu şeye kadar bayrama kadar Mü'minun suresini bitirip Allah izin verirse Kasım'da arkadaşlar Nur suresinin tamamını okumayı istiyorum sizinle. Bilmem siz ne dersiniz. Sizin fikrinizi sormuyorum zaten. <gülüyor> Çünkü 30 yıllık meslek hayatımda öğrendiğim şeylerden birisi de cemaatin fikrini çok sormamaktır. Çünkü çok büyük bir kargaşa çıkıyor. Hangisini yapsanız ötekisi kırılıyor. En güzeli siz tahmin edip yani insanların işte iş saatlerini vesaire işte ihtiyaçlarını vesaire tahmin edip ona göre bir şeye girişmeniz. İşte Nur suresi bakıyorum şu anda efendim 80 sayfa. Elmalı Hamdi Hazır'da. Fakat belki tamamını okuruz. Çünkü bununla ilgili hadis-i şerif var. Efendimiz Nisa ve Nur suresini kadınlarınıza okutunuz buyuruyor. İçinde çok kıymetli bölümler var Nur suresinin. Onu belki tamamını okuruz Kasım'da Allah izin verirse. Şimdi gelelim Mü'minun suresine arkadaşlar. Dışarıdan gelen sesler için de özür diliyorum. Bilahilaf Mekki bir sure, Mü'minun suresi. E sadece içinde bir ayet müstesna diyor ve bu surenin değeriyle ilgili bakın Tirmizi ve Nese'i ve gayrılarının tahric ettikleri veç ile Ömer bin Hattab radıyallahu anh'dan bir rivayet aktarıyor. Hazreti Ömer buyuruyor ki radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine vahiy nazil olduğu zaman biz yanında arı vızıltısı gibi bir şey işitirdik. Yani yanında olanlar o vahyin gelişini anlıyorlar. Böyle arı vızıltısı gibi bir ses duyuyorlar. Efendimizin görünüşü değişiyor. Böyle e, hani doğru kelime, biz vahyi tarif edemeyiz arkadaşlar. Çünkü vahiy e, tarif edilebilecek bir şey değildir. Nasıl aldığı Efendimizin. Ama dışarıdan görünenler böyle bir trans hali gibi bir hale geçtiğini yani o anda orada değil gibi. Efendimizin başka bir boyuta geçtiğini söylüyorlar. Bir de üzerine ağırlık çökermiş Efendimizin. Hatta bir defasında yanılmıyorsam Hazreti Ali'nin dizi, dizine değiyormuş peygamberimizin yan yana böyle çok sıkı oturuyorlarmış. Hazreti Ali diyor ki vahiy geldi diyor dizim kırılacak gibi ağrıdı diyor. Yine devenin üzerindeyken Arafat'tayken vahiy geldiğinde devenin ayaklarının böyle kavislendiğini ağırlıktan ötürü kavislendiğini en soğuk günde bile peygamberimizin vahiy geldiği zaman buram buram terlediğini e, gören raviler aktarıyorlar bize. Bir ses işitirdik böyle ara vızıltısı gibi. Bir gün üzerine vahiy nazil oldu. Bir saat bekledik derken açıldı. Hemen kıbleye dönüp ellerini kaldırdı ve bir dua etti. Peygamberimiz e, burada Arapça metni var. Allahümme zidna vela kusna ve ekrimna vela. Tühinnâ mı bu? Ve a'tinâ ve lâ tuh, e, tuharrimnâ ve Çok küçük yazılmış, okuyamıyorum. Benim bir de e, üzerinize sağlık, afiyet bu yakınlarda efendim gözlerime de baktırmam lazım. Şimdi bir yani Ya Rabbi artır, eksiltme, bize ikram et, bizi mahrum etme, bize ver, bizi mahrum etme, işte e, bizi tercih et, bize başkasını tercih etme, e, bizden razı ol diye dua ediyor Peygamberimiz. E, dua etti sonra da bana 10 ayet indirildi. Bunları ikame eden cennete girecektir dedi. Yani şimdi bakın. Ben bunu Kur'an-ı Kerim'in bazı sureleri için söylerim. Yani Bakara suresinde zaten hemen hemen her şey var. Öyle uzun surelerden çok kısa sureler için bile geçerli bu arkadaşlar. Bir insan dese ki haşa böyle bir söz asla söylenmez. Şimdi yarıdan dinleyip yanlış anlamayın. Bir insan dese ki ben Kur'an-ı Kerim'in öyle tamamıyla amel edemeyeceğim yani. Bir sure söyleyin bana onunla amele edeyim dese. Bu hangi sure olursa olsun arkadaşlar, isterse İhlas suresi gibi, Kevsel suresi gibi, kısacık bir sure olsun, Kur'an-ı Kerim'in tamamını içinde özet olarak barındırır. Bazı yerler biraz daha tafsilidir tabi. Mesela Fatiha böyledir, Kur'an-ı Kerim'in tamamını içinde barındıran bir suredir, muhteva olarak, içerik olarak arkadaşlar ama bazı yerlerde daha böyle tafsiliyi yani ne yapmanız gerektiği de söylenir. İşte burası öyle ne yapmanız gerektiğinin sayıldığı bir yer. O ayet yani ne, bir sayfanın üçte ikisi kadar bir yer. Ama peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana o ayet indirildi. Bunları ikame eden cennete girecektir. Garantiyle başlıyor zaten çünkü o ayet kat eflahan mu'minun diye başlıyor. Ee, hemen arkasından ellediğine dediği için işte şunları şunları şunları yapan o 10 ayette sayılanları yapan müminler fela, kuşkusuz felaha ermişlerdir. Ad teki tedatıdır fiili mazi için. Yani hiç kuşkusuz e, bunlar felaha ermişlerdir. Felah, felahın içinde arkadaşlar sadece cennet yok hadi zerne kanaatim yani hesaptan kıyamet korkusundan yani felah kurtuluş demek. Her sıkıntıdan. Her sıkıntıdan onlar kurtuluşa ermişlerdir. Arkasından sayılan vasıfları yerine getirenler işte kad eflehul mu'minun diye başlayan 10 ayeti okudu diyor. Bu surenin başıyla evvelki surenin ahirindeki münasebet de zahirdir diyor Elmal Lahamdiyar. Evvelki sure dediği haç suresi. Zira orada ya يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُرْكَعُوا وَسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ diye bitmişti. Haç suresi. Ne demek bu? Son ayeti. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayırlar işleyin, hay hayra yönelin, hayır işleyin. Ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki inşallah bu sayede felaha erersiniz. Bu emirle bitti. Bu sure nasıl başladı? قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهُ بِمُعْرِضُونَ Sıfatlarını sayıyor. Şunları, şunları, şunları yapan felaha ermiştir diye başladı. Dolayısıyla o, bir önceki surenin son ayetiyle bu surenin ilk ayeti arasında da böyle bir anlam bütünlüğü var diyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Hakikat, felah buldu o müminler. Felah, murada zafer bulmaktır. Yani insanın muradına ermesidir. Hayırda beka diye de tarif edilmiştir. Yani artık bir daha şer gelmeyecek şekilde hayra, e, hayırda yerleşmek, hayırda sonsuza kadar hayırda kalmak diye de e, tarif edilmiştir. Felah, iflah. Felaha nail kılmak manasına geldiği gibi. Şimdi iflaha if, dedi ya, iflaha kelimesi e, ilaveli baplardan, onun mastarı iflah. İflah bulmaz bu artık diyoruz ya, bazıları için Türkçe'de kullanılır. İflah ne demek? Felaha nail kılmak manasına geldiği gibi felaha girmek, yani bizim tabirimizle felah bulmak manasına da gelir. Kur'an'da umumiyetle bu manada varit olmuştur. Dolayısıyla قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ Şöyle şöyle şöyle davranan müminler felaha girdiler. Felaha erdiler, felahı buldular, felah buldular. Burada Allah Teala 7 sıfat sayıyor arkasından. 7 tane özellik sayıyor. Bu 7 sıfatı cami olan kimseler için, yani kendisinde bu 7 sıfatı toplamışsa bir kişi... Felahın muhakkak husulünü tebşir buyurmaktadır. Yani ne, ne büyük müjde arkadaşlar. Hem de böyle tereddütsüz. Kad eflaha muhakkak diyor ya Elm Allahım yazır da. O kattan dolayı işte. Kad eflahlü'l müminin muhakkak o felahın husulünü, onun hasıl olacağını, onun mutlak surette felaha ereceğini tebşir buyurmaktadır. Müjdelemektedir ki bu 7 sıfattan evvelkisi imandır. İmanın tarif ve tefsiri hakkında Sure-i Bakara'da tafsilat geçti. Neden? Mesela çünkü kad اَفْلَحَا النَّاسِ demiyor. İnsanlar felaha erdi demiyor. Mesela başka bir şey söylemiyor. Kad اَفْلَحَا الْمُؤْمِنُونَ diyor. Birinci sıfat iman sıfatı. Ee, mümin kime denir arkadaşlar? Mümin kime denir? Şimdi herkes kendince şöyle kabaca zihninde bir mümin tarifi yapsın. Ee, seneler önce, belki 20-25 sene önce bir akaid dersi vermiştim bir gruba. Orada e, birkaç sene üst üste verdim farklı farklı gruplara. Derste ilk sorduğum soru budur. Sizce mümin kime der? Çoğunluğun tarifi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mümin Allah'a ve peygamberine inanan ve bu inancın gereğine göre yaşayan kimse diyorlar. Siz de katılıyor musunuz bu tarife? Eğer katılıyorsanız arkadaşlar, bilin ki ehli sünnetin tarifi bu değil. Ehli sünnetin tarifinde yaşamak yok, e, iman tarifinde. Burası çok önemli. Arkadaşlar, Allah'a ve Peygamberine inanan ve bu inancın gereğine göre yaşayan derseniz, şu İslam dünyasında mümin sayısı birkaç bini geçmez. Çünkü o inanca göre yaşamadığımız ya anlar var. Hepimizin hem de. Sizin de benim de. Dolayısıyla iman arkadaşlar Allah'a, Resulüne ve bunların bildirdiklerine tereddüt etmeyecek şekilde inanmak demektir. Yani Allah'ın bildirdiği, gönderdiği peygamberine melekler var diyor, meleklerine kitaplar var diyor, kitaplarına. Bunun icmali en özet hali La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'dır. Ondan sonra ikinci aşaması ahirettir. Yani Allah'a, peygambere ve ahirete. Daha tafsilatlısı amentüdür. Altı şarttır. imanın altı şartıdır. Dolayısıyla bunlara tereddütsüz bir şekilde inanan kişi mümindir arkadaşlar. Ha, Ondan sonra yaşamaya tabi sıra geliyor. Yaşamak bu imanın semeresinin dünyada da ahirette de görülebilmesi için senin yerine getirmen gereken kulluk görevindir. Ama inandığın an mümin oldun mu? Oldum. Şimdi size söyleyeyim. Arkadaşlar son dakikalar. Bunları inşallah düşünürsünüz üzerinde. Ee, görünür de görünür de ya bu nasıl Müslüman diyeceğiniz tiplerden demir gibi iman çıkıyor, çıkabiliyor. Görünür de Baktığınız zaman, ayna kadar takvalı bir Müslüman dediğiniz kişilerin en temel konularda bile tereddütleri çıkıyor biraz kurcaladığınızda. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ee, çok hatıra paylaşırdım ben eskiden. Burada biraz tereddüt ediyorum karşımda kim var bilmediğim için. Ama yavaş yavaş korkularım zahil oldu. Yani başıma bir şey gelmedi. Bu birkaç aydır çünkü sosyal medya benim gerçekten çok ürktüğüm bir yerdir. Çünkü burada çok kolay adam harcanıyor arkadaşlar. Her gün insan kurban edilen yer burası. Her gün insan kurban ediyoruz biz burada yani. Bulaşmayın, bu kurbanlara bulaşmayın, Linçlerek bulaşmayın. Kimseye elinizle, dilinizle kötü bir şey söylemeyin arkadaşlar. Tavır almak başka şey, tepkini ortaya koymak başka şey, birini linç etmek başka şey arkadaşlar. Neyse. Bir hatırayı biraz böyle deforme ederek anlatayım size, belirsizleştirerek şahısları. Bir gün bir yerdeyim, biraz İslam'a uzak bir kesim ve soruları var. O soruları cevaplamak için işte bir organizasyon yaptılar, beni davet ettiler. Çok seneler önce bu dediğim. Efendim siz neresi, burası kim, bunlar kim falan diye bir işin magazinsel kısmına bakmayın. Kur'an kısalarında çoğu kere isim, yer, tarih belirtilmemesi o magazinsel merakı önlemek içindir arkadaşlar. Öze bakın. Ondan sonra birisi bana dedi ki ben biraz dini böyle anlatmaya başladım. Ee, dedi ki birisi her şeyi dedi kabul ederim de dedi. Yani din adına her şeyi kabul ederim de. Şu başörtüyü kabul etmem imkansız dedi. Yani dedi ben dedi saçlarımı dedi rüzgarda savura savura dedi. İşte böyle özgür bir şekilde dedi. İşte sporumu yapmak isterim, yürümek isterim, koşmak isterim falan dedi. Yani bu benim asla kabul edebileceğim bir şey değil dedi. Şimdi ben e, tabii çok gencim o zaman. E, bir cevap vereceğim. Çünkü bana soruyor. Ee, ve böyle hani birkaç saniye zihninizde toparlarsınız ya nereden başlayayım falan diye. Ben öyle birkaç saniye düşünürken arkadaşlar topluluktan biri, hiç ummayacağım biri döndü o hanıma dedi ki ve onun da çok değer vereceği yani çünkü o camiadan hani o camiadan ve çok böyle konumu çok daha sağlam. Ee, dedi ki hanımefendiciğim dedi çok kibar bir şekilde hanımefendiciğim dedi biliyor musunuz dedi ama kendisi de örtülü değil yani bunu söyleyen. Aynı camiadan diyorum işte. Biliyor musunuz dedi, başınızı örtememeniz, örtmemeniz ayrı günah, böyle konuşmanız ayrı günah dedi. Çünkü böyle konuştuğunda Allah'ın bir emrini de sorgulamış oluyorsun bu sefer. Yani hem yapmıyorsun, hem o emri de gereksiz görmüş oluyorsun. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi böyle bir iman, bazen bizim aramızda bile bulunmayabiliyor. Bu bakımdan mu'minun, ad eflahul mu'minun, iman edenler kurtuluşa erdi dediğimizde bu imanın şeksiz, şüphesiz tam bir teslimiyetle Allah'tan gelene iman etmek demek olduğunu bilelim. Peki efendim işte bugün çok moda tabirler bunlar hiç sorgulamayacak mıyız hiç anlamaya çalışmayacak mıyız işte biz sorguladığımız zaman anlamaya çalıştığımız zaman bunu imansızlıkla yorumluyorlar o onların hatası tabii ki arkadaşlar anlamaya çalışacağız tabii ki hikmet arayacağız Allah'ın hikmetsiz konuşmadığını bildiğimiz için o hikmeti anlamaya çalışacağız çünkü anlamaya çalışacak olmasaydık. Allah bize bu kadar akıl vermezdi, bizi robotlar gibi yapardı, şak şak şak o emirlere uyardık. Bizi Yani bizi böyle düşündürmesi de Allah'ın bize verdiği bir kapasiteyle oluyor. Dolayısıyla bir şeyin hikmetini anlamaya çalışmak ona inanmaya engel değildir arkadaşlar. İnandınız diyelim artık hikmet arayışını bırakmanız gerekiyor. Hayır bu anlama da gelmez. İnşallah anlaşılmıştır. Tam bir teslimiyet kastediyoruz burada. Bazen insan mümin olur, ameli eksik olur. Bazen ameli olur, mümin olmaz. Yani onları da bilirsiniz. Peki süreniz doldu arkadaşlar. Son 15.000 saniye. Ee, buradan devam edeceğiz. İnşallah kurbana kadar bu bölümü bitiririz. Çok da uzatmamış zaten. Allah'a emanet olun.